Evet hocam böyle bir şey mümkün mü? Bu şekilde bir tedavi şekli, tavsiye edilen bir tedavi şekli tabii ki yoktur. Yani işte et yemeyeceksin, oruç tutacaksın hmm, falan gibi hmm. bir riyazet içerisine sokulması hastanın belki başka hastalıkları da getirebilir. Çünkü et netice itibariyle bir proteindir, bir vitamindir. Ondan sonra, sonra sürekli oruç tutması da belki sağlığına zararlı olabilir. Bu bakımdan ona tavsiye edilecek şey şayet böyle bir durum varsa Kur'an ayetleriyle istimdat etmesi. Ayet-el okuyabilir. Felak ve Nas surelerini okuyabilir. Evet. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin evet. okuyabilir. Enni messeniyad durru ve ente rahimin. bunu okuyabilir veya Peygamber Efendimizin e, bu konuda tavsiyeleri var işte bunlardan birisi e Es-el-lahu ala izi'mürabbel arşil azim en yeşfiyeni hı hı. bunu okuyabilir. E Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma şeyun fil ardı ve la fi's ve hu's Yani bu tür ayet ve hadislerden dualarla istimdat etmesi, yardım dilemesi kendisine tavsiye edilir. Böyle aslı esası belli olmayan uçuk kaçık şeylerle Kendisini daha fazla hasta etmesin ve böyle insanlara da parasını pulunu kaptırmasın diye tavsiye ederiz.